Kou zul billahi Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i Muhterem dinleyinler Bakara suresinin 122. ayet-i kerimesiyle tefsirimizi devam ettiriyoruz. Kur'an-ı Kerim'i açmak isteyenler 18. sayfayı açar ve 22. ayet-i kerimeye 122. ayet-i kerimeye bakarlarsa hem kulaklarıyla beni dinlemiş olurlar hem de gözleriyle yazıyı Kur'an-ı Kerim'in yazısını takip ederler Rabbimiz bu ayet-i kerimede de yine İsrail oğullarına hitap ediyor İsrail oğulları veya Beni İsrail diye de Türkçe'de kullanıyoruz ayette geçtiği şekliyle kullanıyoruz İsrail Yakup aleyhisselamın adıdır Beni İsrail demek, Yakub'un oğulları demektir. Yani İsrail'in oğulları. Yani Yakub Aleyhisselam'ın oğulları demektir. Kur'an-ı Kerim'de Yahudilere hitap ederken hep Rabbimiz, Ya Beni İsrail diye başlar. Ey İsrail'in çocukları! Burada Rabbimiz bize aynı zamanda, hem edebi hem de edebiyatı öğretir birçok yanlışlıklar yapmalarına rağmen Yahudilerin birçok cinayet ve hıyanetlerini bildirmesine rağmen Rabbimiz onlara hitap ederken ey Yakub'un çocukları diyor Yakub aleyhisselam bir peygamberdir Yusuf Aleyhisselam'ın babasıdır Biz şu andaki insanlara yani Yahudilere hitap ederken de İsrail'in çocukları diyoruz Beni İsrail diyoruz Yani adamlara şunu demek istiyoruz Bu kötülükleri yapmayın Bu cinayetleri işlemeyin Bu hıyanetleri yapmayın Emanete hıyanet ediyorsunuz, insanları haksız yere öldürüyorsunuz, milletin malını gasp ediyorsunuz, hiçbir sözünüzde durmuyorsunuz. Filistin'le yapmış olduğunuz bütün anlaşmalarda, uluslararası anlaşmaların bugüne kadar hiçbirine uymadınız. Bu peygamber çocuğuna yakışmaz anlamında beni İsrail diyoruz. Ya siz peygamber çocuğusunuz. Peygamber çocuklarına bu tür davranışlar yakışmaz anlamında söylüyoruz bunu. Rabbimiz diyor ki ey İsrail oğulları. Oğulları derken burada yalnız erkekleri kastedilmiyor. Oğul hani arının oğlu var ya onda hem dişisi hem erkeği dahildir. Aynı şekilde oğul dediğimizde biz Babayla annenin, kızına da, oğluna da, ikisine birden oğul kelimesini kullanıyoruz. Ey İsrail'in çocukları! Üzkuru nimeti yelleti aleykum. Size vermiş olduğum nimetleri hatırlayın diyor Rabbim. Burada bir inceliğe dikkat çekmek isterim. Rabbim bize hitap ederken, Müslümanlara hitap ederken ya eyühellezine amen zekurullaha zikran kethira. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin diyor. Allah'ı hatırlayın, Allah'ı zikredin. Allah'ı hatırlayın. Beni İsraile hitap ederken zekuru niyamati. Nimetimi hatırlayın diyor. Hani iki insan vardır, Aynı yemeğe davet edilmiştir. Bir ziyafete davet edilmiştir. Davet edilenlerden biri, Ziyafeti veren kişiyi çok sevmektedir. O oraya aslında, O dostunu, o ahbabını, O arkadaşını görmek için gidiyor. Şöyle bir yüz yüze gelelim, ellere tutuşalım, Göz göze bakışalım, Ve, Ve, Hasret giderelim diye gidiyor. Hakikaten o arkadaşlar tokalaşıyorlar, hal hatır soruyorlar. Bu arada yemeklerinde yiyorlar. Adamın biri de öyle halden hatırdan anlayacak adam değil. O ancak ekmekten anlıyor. Oh oh oh ziyafete gidiyoruz diyor. O da gidiyor, ekmeğini yiyip geliyor. Allah Celle Celaluhu müminlere, Müslümanlara hitap ederken Allah'ı hatırlayın diyor. Yahudilere hitap ederken nimetimi hatırlayın diyor. Yani şöyle bir ince dokundurmayla Rabbim diyor ki bunlar hep benim yarattığım nimetlere göz diktiler. Bari onunla, onunla hatırlasalar beni. Yani o nimetleri yeseler de nimetin sahibini de hatırlasalar. Müslümanlar ise doğrudan Allah Celle Celaluhu'yu hatırlar, onu zikrederler. Ve o Allah Celle Celaluhu'nun mülkünde de halal ve temiz olanlardan yerler. ''Ve enni faddaltüküm alel alemin'' ''Ben sizi o günün insanları üzerine, alemleri üzerine üstün kılmıştım. Yahu bunu hatırlayın.'' diyor. Vettekû yevmen lâ teczi'i nefsun an nefsin öyle bir günden sakının ki hiçbir kimse diğerinin yerine ceza çekmez. Yani cezanın şahsiliği prensibi bu dünyada İslam hukukunda geçerli olduğu gibi ahirette de geçerliliğini devam ettirecektir. Ben senin günahını çekeyim diyenler var ya, ya yap bu kötülüğü hadi bakayım benim günahını, senin günahını ben çekerim. Yok öyle bir şey. Herkes kendi günahını çekecek. Ayrıca senin günahını ben çekerim diye teşvikte bulunan yine bir günaha girecek ama onun teşvik etmesiyle günah işleyen adam cezasını kendisi çekecektir. Ya Rabbi o dedi de yaptıydım ben. O dedi de kendini damdan aşağı atmış mıydın? Balkondan aşağı at, atar mısın? E atmıyorsun öyleyse. Mazeret değil bu. Kimse kimsenin yerine ceza çekmez. Ve lâ minha minhâ adlün. Fidye de kabul edilmeyecektir. Yani şu kadar günahım var ahirette. Ben şu kadar sana meleğe veya Cenab-ı Allah... Altın vereyim para... Zaten bir şey yok orada... Geçerli değil hiçbir şey... وَلَا تَنْفَوْهَا شَفَاعَةٌ Kafirlere şefaat da fayda vermeyecektir... Müminlere şefaat fayda verecektir... Onu her gün... Bakara suresinin 255. ayet-i kerimesinde... Her gün okuyoruz o ayeti... Ayet-el-Kürsi... اللّٰهُ لَا اِلٰهِ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ la ve la nawm men zelzi indehu illa bi izni Allah'ın izni olmadan kimsenin şefaat edemeyeceğini haber verirken Allah Celle Celalühün izin verdiği peygamberler salih insanlar şefaat edecekler Kime? Yine Allah Celle Celalühün kime şefaat etmesine izin vermişse Ona şefaat edeceklerdir Bunda Kur'an-ı Kerim'de birkaç ayet-i kerime var Şefaat'in Allah'ın razı olduğu insanlar tarafından Gerçekleşeceğini bildiren başka ayet-i var Kafirlere ise hiçbir şekilde şefaat geçerli değil Mesela Nuh Aleyhisselatu Vesselam kendi oğlu, kafir oğluna şefaat edemeyecek. İbrahim aleyhisselam, kendi kafir babasına şefaat edemeyecek. Lüt aleyhisselam, kafir hanımına şefaat edemeyecek. Firavun'un hanımı, Firavun kocası, bir zamanlar kocası olan Firavun'a şefaat edemeyecektir. Kişiye şefaat edilebilmesi için, bu dünyadan imanla ahirete gidebilmelidir. Velâ hüm onlara yardım da olunmaz diyor Rabbim. <Sessizlik> ve izi İbrahim'e Rabbuhu bi kelimâtin fe hum, inni câilüke linnâsi imâmâ, kâle ve min dürriyeti, kâle la yenâlu ahdî zâlimîn. Hani Rabbin İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ı bazı durumlarda, bazı kelimelerle imtihan etmişti. İbrahim Aleyhisselam imtihanı kazandı. O rüyada gördüklerini gerçekleştirme yoluna girdi, kazandı. Kendisine nazil olan o suhuf, Kur'an'da geçer, suhuf İbrahim'e ve Musa. Sahifelerde emredilenleri yerine getirdi, yasaklardan kaçındı. Tek başına da olsa Nemrut gibi bir kafira karşı direndi ve başarılı oldu. Bunun üzerine Rabbim, ben seni bütün insanlara imam, önder yapacağım dedi. Tam duanın kabul edildiği bir esnada İbrahim Aleyhisselam diyor ki, Bizim için dua ediyor. Kale, ve min ya Rabbi bu imamlık benim neslimde de devam etsin. Önderlik, benim neslimde de devam etsin diyor. Rabbim de kabul edildiğini ifade ediyor ama bir şeyden sakınılmasını bize bildiriyor. Kale, la yenalu ahdi zalimin. Benim bu sözüme zalimler, yani taahhüdüme zalimler kavuşamazlar. Yani önder olabilmeleri için adil olmaları gerekir. Sen çocuklarına tavsiye et, nesillerin adil olsunlar. Hatıra şu gelebilir, hocam şu anda dünyada zalim olduğu halde, Devlet Başkanlığı yapan hatta dünyaya, dünyanın önderi benim diyen insanlar var. E biz onlara adil önder demiyoruz ki zalim önder. Fakat şunu da biliyoruz, tarih boyunca adil bir topluluğun başına zalim bir adam devlet başkanı hiç olmamış. Böyle bir şey yok. Onun için. Yine bir ayet-i kerimede Rabbim bizi uyarır. İnallah Allah la yugayru bi gavmin hatta yugayru ma bi enfusim. Bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah'ı toplumu değiştirmez diyor. Biz toplum olarak adaleti sevmeli onun tesis edilmesi için çalışmalı toplu yokun birbirimize adaletle davranmalıyız. E bu milyonlarca adil insanın arasından biri de onların başına devlet başkanı seçili verir o da adil olur bu sefer. Adillerin başına zalim zalimlerin başına da adil biri devlet başkanı olmaz. Hani sevgili peygamberimiz Aleyhisselatu vesselam açıklamış Kematekun yuveelle aleyküm Nasılsanız öyle idare olunursunuz?" diyor. Yine bir hadis-i şerifte efendimiz ummalüküm amalüküm diyor. Sizin yöneticileriniz sizin amellerinizdir. Sizin amellerinizdir. Yani bizim üç dünyamızdaki düşüncelerimiz, iyiliklerimiz veya kötülüklerimiz dışarıya sandığa yansıyor. Sandığın içerisinden de Adamlar çıkıyor, filan partinin başkanı çıkıyor, filan partinin başkanı çıkıyor, filan partinin başkanı çıkıyor. O başkanlar ona oy veren insanların iç dünyasının dışarıda somut hale gelmiş şeklidir. Onun için biz kimseden şikayet etmeyeceğiz ancak kendimizden şikayet edeceğiz ve kendimizi düzeltmeye çalışacağız. Ve İddi ve âmna ve taḫdu mîn ve âhidnâ ila İbrahîm ve İsmâîl anẓâhirâ beîti lattâifîn ve lâqâfîn ve lrukya ustûjud. Rabbim diyor ki hani biz o kabeyi, o Beyti, o evi insanlar için bir sevap kazanma yeri. ...ve bir güvenlik yeri kıldık. Kabe-i Muazzama... ...Mescidi Haram çevresi... ...Haram mıntıkası diyelim... ...insanlar için bir sevap kazanma yeridir... ...aynı zamanda bir de... ...güvenlik yeridir. O harem mıntıkası içerisinde... ...herkesin... ...can güvenliği vardır... ...mal güvenliği vardır... ...ve... Yani orası saldırıdan korunmuş bir yerdir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam Mekke'yi fethedildiğinde Rabbim bir anlığına bana Mekke'nin bu haramlığını kaldırdı diyor. Benim için halal kıldı diyor. Rabbim de La ükosimu bihâzel belad ve ente hillüm <gülüyor> bihâzel belad. Ve en tehlüm bıhadel bellet. Şu belde desen bir geçici bir dönem için sana halal kılınmıştır anlamındadır da diyor tefsircilerimiz bu ayet kerimeyi. Ama o rahmet peygamberi Mekkeyi fethetmiş, fakat kan akıtmadan fethi gerçekleştirmiştir. İbrahim'in makamını namazgah kılınız diyor Rabbim. Şu anda bakınız bu emir hala yerine getirilmektedir. Milyonlarca hacımız, milyonlarca umrecimiz, Kabe-i Muazzama'da tavaflarını yaptıktan sonra, makamı İbrahim diye bilinen, orada bir sarı madenden yapılmış ve cam kavanozun kavanozum diyelim, Cam mahfazanın içerisinde bir taş var O taş İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın Kabe'yi yaparken e, iskele olarak kullandığı taştır deniliyor Onun arkasında iki rekatta namaz kılarlar Böylelikle Rabbimin bu emri yerine getirilmiş oluyor Buradan şunu da anlıyoruz biz Peygamberler Veliler Salih insanların Oturdukları Kalktıkları ibadet ettikleri yerler Başka yerlerden Biraz farklı Görülebilir Sahabeden birisi Sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü vesselama Geliyor ve diyor ki Ya Resulallah Bir gün evimi teşrif etseniz de Bir namaz kılsanız da Sonra ben o sizin namaz kıldığınız yerde, tabi nafile namazlarını orada kılsam diyor. Efendimiz de bir gün onun evini teşrif ediyor ve bir namaz kılıyor. O sahabe de nafile namazlarını hep Peygamber Efendimizin namaz kıldığı yerde kılıyor. Hadisi bize Buhari, Tatavro bölümünde, nafile ibadetler bölümünde, bize bildiri vermiştir. Yine Buhari'de sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamın e, Mekke'den Medine'ye giderken, Mekke, Mekke giderken Medine'den, Medine'den Mekke'ye giderken, Medine'den Hudeybiye'ye giderken konakladıkları yerleri Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'ın bir tesbiti bize bildirilir. Şu kayanın dibinde, şu çölün, şu kıvrımında, şu ağacın yanında diye bir tespitleri vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın oturduğu, kalktığı yerleri tespit etmiş o gün sahabeyi kiram. Ve ahidna ila İbrahim ve İsmail en tahhira beytiye littâifin vel akifin ve rükke as biz İbrahim ile İsmail ile şu evimi temizleyin dedik. Kim için temizleyecekler? Mekke'yi kekabeyi ziyaret eden, orada yerleşip kalan ait itikafa giren ve ruku eden, secde edenler için bu kabeyi temizleyin dedik diyor. İbrahim aleyhissalatü vesselam diyoruz. İsmail aleyhissalatü vesselam diyoruz. Şu anda Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ve yakın dünya insanlarının özellikle saygı gösterdiği İbrahim aleyhissalatü vesselam, oğlu İsmail aleyhissalatü vesselam ile Müslümanların yeri temiz olsun diye Kabe'yi Rabbimin emri üzerine temizliyorlar. Buradan bize çıkan şey şudur. Peygamberler iki ellerini Müslümanların ayak basacağı, tavaf edeceği, ruku edeceği, secde edeceği yerleri temizlemişler. Yani biz kim oluyoruz ki bazen hani elimize bir temizlik, bugünkü çağdaş sübürgelerimiz var bu çağdaş süpürgelerimizle bile temizlemeyi kendi izzetimize eksiklik kabul ederiz. Yanlış bir şey. Kendi evimizi, camiyi, insanların uğrak yerlerini tertemiz tutmak bizim görevlerimiz arasında bunu ilk başta İbrahim hem babamız hem de Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam ve de İsmail Aleyhissalatu vesselam birlikte yapmışlar. Ve izgal İbrahim Rabbic al hada belden Verzuk ehlehu minet men amena minhum billahi vel yevmel Hani İbrahim Aleyhissalatu şöyle bir dua etmişti diyor Rabbim. Ya Rabbi şu beldeyi güvenli kıl. Duası kabul olmuş. Ta Hz. İbrahim Aleyhisselam'dan bugüne kadar Fazla bir talana uğramamış. Hani Elem tera keyfe fe feale rabbüke bi ashabil fiil suresini Okurken Kabe'yi yıkmaya gelen bir ordu Filleriyle bugünkü tanklar gibi olan filleriyle beraber Helak edildiklerini Allah Celle Celalüh bize haber veriyor. Müminler dinlerine sahip oldukları sürece kıyamete kadar da Mekke'nin korunması devam edecektir. Verzuk ehleve min Oranın halkını meyvelerle rızıklandır ya Rabbi. Kim onlar men aamene minhum billahi ve'l-yevmil ahir. Onlardan Allah'a ve ahirete iman edenleri her çeşit rızıklarla, meyvelerle rızıklandır Ya Rabbi diyor İbrahim Aleyhisselam. Gerçekten duasının makbul olduğunu, bu sene hacca gidenler, geçen sene hacca gidenler, umriye gidenler, dünyanın her tarafında yetişen meyveleri toplu halde en iyi nerede görmek istersiniz? Berlin'de göremezsiniz. Gidip geldiğim için söylüyorum. Londra'da göremezsiniz, çeşitli ayrı ayrı yerlerde, hani Londra'da vardır da, birisi filan semttedir, birisi filan semttedir. Ama Mekke'de bütün dünyanın nimetlerinin toplu halde orada olduğunu görüyoruz. Oraya işte 5 milyon insan geldiğinden dolayı da, onların hepsi de paralı olduğundan dolayı da, ondan veya bundan bir şekilde orada bulunuyor. Bir zamanlar hiç petrolü de yoğdu, oranın parası da yoğdu. O zaman da Osmanlı gibi bir devlet buradan surra alayları çıkarıyor, para götürüyor oraya ve oranın ihtiyaçları karşılanıyor idi. Allah şekil, celle celaluhu bir şekilde o nimetlerin oraya akmasını temin etmiş. Kâle ve men kefara fe ümetti'uhu ''Sümme avdarruhu ilâ azâbin nâr'' Rabbim diyor ki kim inkar edecek olursa onu bu dünyada az bir zaman faydalandırırız sonra da zorunlu olarak cehennem ateşine onu atarız orası ne kötü bir yerdir diyor dönüş yeridir diyor Rabbimiz ve Yafa o İbrahimül Gava Demin El Beyti ve İsmail, Rabbina tekabbel minna innne Kentessemi ol Alim. Hani İbrahim Aleyhisselam ve oğlu İsmail Aleyhisselamla beraber Kabein duvarlarını yükseltiyorlardı. Yani Kabeyi yeniden yapıyorlardı. Bu esnada dua ediyorlar ki beraber. Ey bizim Rabbimiz, bunu bizden kabul et. Sen her şeyi işiten, her şeyi bilensin ya Rabbi. Bu yaptığımız hizmetleri kabul et ya Rabbi diyorlar. Bir, Kabe'yi yapıyorlar. İki, Kabe'de tavaf edip secde edenlere, ruku edenlere orayı tertemiz tutuyorlardı. رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا ümmeten müslimeten لَكَ müslim Ya Rabbi, bizim ikimizi yani İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselamı sana teslim olanlardan eyle, Müslüman eyle. Bizim neslimizi de Müslüman eyle ya Rabbi, diyorlar. İşte biz bu duanın bereketiyiz. Şu anda biz, Dünyadaki bütün Müslümanlar İbrahim Aleyhisselam'ın duasının bereketiyiz biz. Ve biz de onun için her gün namazımızın sonunda Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammedin kema salleyte İbrahim'e ve ala Ali İbrahim. İbrahim ve İbrahim ailesine nasıl rahmet etmişsen diyerek İbrahim Aleyhisselam'ı ve onun ailesini en değerli ibadetimizde anmaya devam ediyoruz. Ve erina menasikenâ ve tübü aleyna. Ya Rabbi biz haccımızı nasıl yapacağız onu bize göster. Kurbanımızı nasıl keseceğiz onu bize göster ya Rabbi. Ya Rabbi bizim günahlarımızı affeyle. Tevbelerimizi kabul eyle. Rahim, Sen tevbeleri kabul eden ve merhamet edensin ya Rabbi. Rabbena ve baat fihim minhum. Ya Rabbi benim bundan sonra görecek olan zürriyetime ya yani neslime peygamberler gönder onların arasından. Onlara senin ayetlerini okusun o peygamberler. Onlara kitabı öğretsin ya Rabbi. Hikmeti öğretsin ya Rabbi. Onları temizlesin ya Rabbi. Sen azizsin ve sen hükmedensin, hükmünde hikmet sahibi olansın ya Rabbi diyor İbrahim aleyhissalatü vesselam oğlu İsmail aleyhissalatü vesselam ile. Bu duanın da neticesinde Allah Celle Celaluhu İbrahim aleyhissalamdan sonra gelen peygamberleri göndermiş. O peygamberlerden mesela Musa, Davud ve İsa aleyhimussalatu vesselamlar Allah'ın ayetlerini okumuşlar. Muhammed aleyhisselatu vesselam Allah'ın ayetini o İbrahim aleyhisselamın zürriyetine okumaya devam etmiş. Onları temizlemeye çalışmış, onlara kitabı ve hikmeti öğretmeye çalışmış. Biz de o peygamberin ümmeti olduğumuza göre şu anda Kur'an ayetlerini okumaya... İnsanlara hem kitabı hem de hikmeti öğretmeye devam edeceğiz. Rabbimiz yardımcımız olsun, dinlediniz. Hepinize iyi günler diler, imanlı bir hayat yaşayıp, Rabbin huzuruna kelime-i şehadetle varmayı Rabbimden temenni ederim. İyi günler efendim.